Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men bi ila İlk faydemiz sıfatı zati sıfattır. Bunu bilmemiz gerekiyor. zatı sıfattır. Zati sıfat nedir? Devamlı Allah subhanehu ve teala'da vardır. Meşiyetiyle bir alakası yoktur. Allah Azze ve Celle her zaman uluda'ydı Her zaman nedir? Uluvdadır bir zaman Allah azze ve celle'den ayrılması diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi uluvun lugat anlamına değinelim kısaca. Bu ezberlenecek. Uluvun ulufun lugat anlamı şu şekildedir. İbnü Faris rahim Allah diyor ki: "Mucemmu'l meqaisü lugada" şöyle diyor diyor ki "el aynu ve lamu vel harful muctal harf. Ne uluva baktığımız zaman ayın, lam ve vav harfinden oluşuyor. Buradaki sondaki vav nedir? İllettir. Tamam mı? O yüzden diyor ki el aynu -lamu Ayn, -lam ve lamu ve harf-ul mu'tal. Ayn, yani ve harf-ul bir araya geldim mi? Yani olu bir araya geldim mi? Aslun vahidun bir asla delalet eder. Yedullu ala's-sumu ve'l-irtifa. Yükseklik, yücelme, üstte olma anlamını işte Eee içerir. La yashuddu minhu la yashuddu anhu şeyun. Ondan hiçbir şey şaz kalmaz. Yani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 Dolayısıyla sen uluvun anlamını iyice bildiğin zaman karşı tarafa şunu söylersin dersin ki: Lugatta ulu maruftur. İbn e, Faris'in de dediği gibi al aynu vel-lam vel-harful mu'tal aslun vahidun يدل ala's-sumu'i la yashuz'anhu şey'un dersin ki uluv lugatta yükseklik ve yüceliğe denirler. Sen bu yükseklik ve yüceliğin manevi kısmını sınırlarsan buna delil ister. Aslın dışına çıkmış olursun.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 bihasabül hayvan canlıların canlılar hasebiyle, yani canlılara nispetle izafi değişkenliğe uğrayan cihet yani canlılara nispetle değişkenlik ifade eden cihet birinci cihet budur yani şimdi buraya dikkat edelim şimdi üst kattaki adam mabiz uludadır dersek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 e, geometrik şeylerimiz. Yoksa onlar da yukarıdır, sağdır, soldur. Aşağıdır falan. O yüzden desek ki kuş uluda mıdır? Evet deriz bize nispetle. Tamam, evet. Tamam. Ama mutlak olarak değil. Çünkü bir uçağı düşün. Kuşun üzerinde uçu. Uçakta konuşsaydık o aynı kuş aşağıda olmuş olurdu. Değişkenlik arz ediyor. Tamam mı? İşte Allah Azze ve Celle uludadır dediğimizde Birçok insanın fık edemediği bir nokta var. Allah'ın uluvda olması, bu değişkenlik arz eden cihetin alemin dışında olmasıdır uluv. ulu budur. Yoksa sen dersen ki uluv burası, aşağıdaki adama göre burası, sağdaki adama göre burası uluv. Değişkenlik arzı. ulu nedir? ulu bu alemin dışıdır. Tamam mı? Allah bu alemin dışındadır. Uluv odur. Allah'ın ulufu odur yani. O yüzden hani dünya işte diyelim ki yuvarlak adam diyor ki işte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 Evet. Allah Allah her yerdedir diyorlar mı? Veya her yerdedir mi diyorlar? Daha düzgün o Türkçe. Eşarilerle maturinden aynı mı? Aynı. aynı. Alimlerden kim ne demiş? Örnek ver. Şimdi cevap olarak diyoruz ki Allah her yerdedir demiyorlar. Eşariler. Hiçbir muhakkik eşari alim Allah her yerde dememiştir. Bilakis bunu kerih görüyorlar. Hatta bazıları küfür görüyor. Çünkü Allah her yerde de dememiş hululye mezhebi. Mesela, bunu da bir tane örnek vereceğiz ki anlaşılsın. Ki bunun ne gibi faydeleri var onlara da deneyeceğim. Mesela İbnü i Fevrek. Farklı okunuyor. Fevrek midir, furek midir önemli değil. Muşkilül hadis var İbnü i Fevrek'in. Muşkilül hadis. Hatta Muşkilül hadis ve Beyanuhu adlı eseri var. Eşarilerin en meşhur kitaplarından hemen hemen meşhur bütün ehli sünnetin delillerini almıştır ismis sıfatta hepsinin tevilini söylemiştir ve nasıl tevil edileceğini ve bunların delilleri nedir hepsini ne yapmıştır söylemiştir. İbnü Fevrek Mushkilül Hadiste bunu reddediyor açıkça ne. Yani delil dediğimizde mesela eşarilerin sözünden delil getirelim Allah'ın her yerde olmadığına dair. Tamam ne diyoruz? İbnü Fevrek. Nerede söylüyor bunu? müşkilül Hadiste. Ne, ne diyor mesela diyor ki Hazat Tevilu bu Tevil yani Allah'ın her yerde olduğunu söyleme Tevili bizim indimizde münkerdir. Li şundan dolayı ennehu la ya caiz değildir en yukal şöyle denmesi Inna Allah Teala fi mekanin Allah Teala bir mekandadır, evfi mekan veya her yerdedir demek. Caiz olmadığı için bu Tevil nedir?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 Dediği gibi bazı aş aşırı dinsiz felsefecilerin ileri gittiği şey gibi. Evet. Bu faydayı da bitirelim. Mülk Suresi 16. ayete bir değinelim. Meşhurdur. Evet. E tüm men fissemâi en yaksife bikumul arda fe idâhiyyetir. bunlar meşhur. Hani bunlar özel bir fayda olmazsa söylemeyiz. Çünkü meşhur herkesin. Yani burada sıradan bir şey anlatmayacağız. Özel bir şey anlatacağız. O yüzden veriyoruz bunları.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 doğru mu? Asıl olan siyaka hamle Bunu iyi bileceğiz. Onlar külfet altındadır biz değil. Onlar delil getirir biz. Değil. Şimdi İbnü Fevrek eşare alimlerinden kim bunu kabul ediyor? Diyor İbnü Fevrek semada olanın yani emintum men fissema ee, diyor ki şu şekilde tevil edilir diyor.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 Yüce olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğini. Bizim asıl e, öğrenmek istediğimiz, asıl kabul etmek istediğimiz şey, asıl faydalanmak istediğimiz eser-i aleminden yani siz de kabul ediyor musunuz? Ondan sonraki tevil sizi ilgilendirir. Ama sizin de itirafınıza göre buradaki kasıt nedir? Azze ve Celle. Nerede söylüyor bunu? Muşkilul hadiste yine söylüyor İbnü i Fevrak. Bu faydayı da geçiyoruz. Şimdi ulul alakalı kaç dakika oldu bu arada? Tabi. Tamam.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 aklımızı çalıştırın diyor. Yaratan hiç bilmez mi? Demek ki akıl benim ilmime delalet eder diyor Allah bak. Bu çok önemli bir ayettir. En önemli ile sünnetin menhecini oluşturan ayetlerden. Yaratan hiç bilmez mi? Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. <gülüyor> Yaratan hiç bilmez mi? O latiftir, habirdir. Tamam? Ama neden ayriyetten haberi dedik? Bak, ulu akli ve haberi sıfatlardandır. Akli kısmını anladık.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 Akli hem haberi sıfatlardan istiva ise evet. haberi sıfatlandır. Haberi sıfatlardandır. Ulu, evet. e, i̇kinci fark. fark. İkinci fark uluv zati sıfatlardan istiva ise e, haberi, haberi sıfatlar. Tamam. O zaman diyoruz ki ulu genel bir ulu ulu sıfatı ulu sıfatı genel bir uluvdur. Tamam. Genel bir uludur. Yani her şeyin üzerinde zaten genel bir uludur. Her şeyin üzerindedir.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 Ebir uluv ise genel bir uluvdur. Tamam. İstiva'ya tam olarak ne bir şey var. İstiva uluvvun hasun. Özel uluvdur. Evet. İstiva özel uluvdur. Bildiğimiz o Ali A'la mutali dediğimiz o uluvluk genel zati sıfat olan o uluvluk da nedir? Genel bir uluvdur. Tamam. <gülüyor> Bunlar çok ince detaylar. Bunlar bilinmediği zaman sıfatlar, meseleler birbirine karışır. Bunları o yüzden bileceğiz. Bir de zaten ikinci farkı söyledik istiva dilemesine bağlı dilediği zaman istiva eder, dilediği zaman istiva etmez. O yüzden buna ne diyoruz? İstiva fiili sıfatlardandır. Tamam Ama genel ulu nedir? E, genel uluv e, zatı sıfatlardandır. Şöyle diyeceğiz. Şöyle bir e, tabirle toplayabiliriz. Deriz ki uluvun has özel ulu olan istiva uluvun has parantez içerisinde özel uluv olan istiva e, fiili sıfatlardandır. Uluvun ammun genel uluv anlamındaki. Uluv ise zati sıfatlardandır. Evet. Şöyle diyelim ki anlaşılsın bu meselele bağlantılı olarak. Şimdi biz ne dedik? İstiva zatı mı fiili mi? Bu da yeni fayda. İstiva ile alakalı. İstiva zatı mı mi, mi? Bu yeni yeni o fayda ama o istiva meseleleriyle alakalı bilgiler diye bir başlık attık ya az önce Uluvu bitirdikten sonra. O başlık altındaki önemli bilgilerden birisi. Ama bu bilgi ayrıyetten bundan önceki bilgiyle çok yakından ilişkisi var.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 mutlaka bunu peygamberden bir duyuma dayandırarak söylemiştir. Buna da ne diyoruz? Bu mevkuf hükmünde değildir. merfu hükmündedir diyorlar. Bunu delil getiriyorlar. Söz Bazıları da sahih oldu da ihtilaflı. Bazıları da bu konu hakkında delil olmadığı için ne ispata ne de nefe gidiyoruz dediler. Demin söylediğim gibi. Tam burayı da bitirdik. Şurada şöyle bir parantez açıyoruz. Yeri göğü yarattığı esnada arşın üzerine istiva etmemişti diyenlere göre. Biz mi? Benim tercih ben tercihim söylemiyorum. Benim tercihim yok. Öyle diyorsan sen demiş, şöyle şöyle demiş oluyorsun. normaldir yani Eylül Sünnet'ten bir görüşün Hangisini Şimdi alırsan? Yeri, yeri ve yaratırken arşı istiva etmemişti. etmemişti. Onda herkesin ha, ha, ha, ha tabi. Yeri göğü yaratığı esnada arşın üzerine istiva etmiş değildi. Bunda hiçbir problem ben yok. Tamam. Burada. Peki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 gerektirmez. Arşın Allah'ın üzerinde olmasını gerektirmez. Allah azze ve celle yeri göğü yaratırken de arşa istiva etmemiş olmasıyla birlikte arşın da her şeyin de üstündeydi. Neyle? Uluv sıfatıyla, genel uluvuyla. Tamam? O yüzden ne diyor? Uluvun hassun nefi bu çok önemli ifadedir. Uluvun has özel uluvun nefi, uluvun ammun genel uluvun nefini ne yapmaz, gerektirmez. Bu, bu ifade ezberlenecek Türkçesiyle tam Mesela şöyle de diyebiliriz Arapça ile de nasıl deriz? Nasıl olur? Peski el uluvul ammu ve şöyle diyebiliriz. Nefyul ulul hasi la yestelzimu nefyel ulul amme. Tamam. Özel uluvun nefy ki o da istiva genel uluvun nefy'ni ki o da genel uluf gerektirmez. Tamam? Özel uluvun nefy'i genel uluvun nefini ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü delil iki ayrı ayrı sıfat o kadar basit. Doğru mu? Şimdi Allah azze ve celle'nin şu cümleme dikkat edin. Allah azze ve celle'nin bazen istiva etmemesi, şey, e, gecenin bazen dünya semasına inmemesi, değil mi? Bazen inmiyor. Bazen inmemesi elinin olmadığını gerektirir mi? E, el, elinin e, nefini gerektirir mi? Niye gerektirmez? O ayrı o ayrı sıfatla alakası var. Tamam? Aynı şekilde de Uluf ayrı bir sıfat, istiva ayrı sıfat. İkisi birbirinden tamamıyla ayrı sıfatlardır. İkisi uluva delalet eder, biri özel ulu, biri genel ulu. Tamam? Dolayısıyla da özel uluvun nef yolunması ki o da istivadır. Ne zaman nef yolundu yeri gövü yarattığı esnada. O zaman nef yolunması genel uluvun ki o da her zaman Allah'ta var olan o mutlak uluf, işte o genel uluvun nefini ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Özel uluvun nefi. En sade tarifle istiva'nın bir anlık nefi.